Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seydil murselin Muhammedin ve ve sahbi ecmaîn. Allah Teala ve tekattez hazretleri sohbetlerin faydalarını cümlemizin kalplerimizde halka eylesin. Amin. Amin. Tesir Allah Teala'dandır. Mutlaka bazı nasihatler fayda verecek. Size de bana da en azından bizi hayırla meşgul ediyor. ilimle meşgul ediyor. Ondan sonra e, teravih kılmamıza teşvik oluyor, haramlardan sakınmamıza teşvik oluyor, orucumuzu tamamlamamıza teşvik oluyor. Birçok faydası oluyor sohbetlerin. Tabii hanım kardeşlerimiz biraz e, iftara yakın olduğu için yemek telasyesindelerdir. Ondan dolayı arkadaşlara sordum ne durum var yani telefonlardan anlıyoruz onu gelen haberlerden. Hanımlar demişler e, dinliyoruz ama ara kaçırıyoruz onun için bir de sabaha alın demişler. Şimdi gece de ikincide tekrarını veriyorlar. Ama onlar yine savur telaşla gidiyor. Bu erkekler kurulmuş koltuğa oturuyor, duruyor. Kadınlar zavallı. Erkek de ne yapsın? O da bütün gün iş yapıyor daha para kazanacak. O da çalışıyor. Herkes benim gibi yatmıyor aşağıya tembel tembel. Onun için Allah Teala herkese vazife taksimi yapmış. Kadınlar çalışmayacak. Erkek erkekliğini yapacak. Erkeğim diyorsa. Yoksa hiç erkeğim demesin yani. Horozondan erkektir. Ayıp bir şey ya! Kadın çalıştırılır mı ya? Kız çalıştırılır mı? Erkeklerin içine göndereceksin işe kadını kızı Vah vah vah! 104 kitapta yeri yok ya! Erkekler erkekliğini yapsın Kadınlar da yemeğini yapsın O vakit hak ediyorlar erkekler yemeği E tabi onların bu taleplerinden dolayı şimdi Sabah 11'e bir daha almışlar Tekrarını, sohbetlerin faydası var yani e, Çok etkilenme var Her yerden izleniyor, bütün dünyadan izleniyor ve bu bereket ile beraber siz de elhamdülillah geliyorsunuz buraya vesile oluyorsunuz yani sohbete. Onun 11'de bir daha almışlar. Daha da çok talep olursa diyorlar öğleden sonraya da bir daha koyacağız ama şimdi yeter. Yani gece 2'de bir daha veriliyor. Öğlenden evvel 11'de de belki hanımların en rahat zamanıdır belki. Onlar da dinlemek tabii istiyorlar, haklarıdır. Onun için hidayet dedim size bir kelimede bir kelamdadır. O da hangi sohbetin neresindedir belli değildir. Bundan dolayı biz Allah için gayret edeceğiz. Celle şeanehu Celle celaluhu. Sohbetlerimizi yapacağız. Sizler de dinleyeceksiniz ve insanlara ulaştıracaksınız. Yazdır, sıcaktır, günler çok uzun, bugün en uzun günmüş herhal. Ondan sonra bunlar bizi ibadetimizden, zikrimizden, dersimizden, sohbetimizden, namazımızdan geri bırakmayacak. Bırakmaması lazım. Çünkü biz ahiret yolcusuyuz. Buraya geldik, konduk bir imtihan için burada durmaktayız. Bura bizim sabit adresimiz değil, ikametgahımız değil. İşte nicelerinin ikametgahları vardı. Şimdi hepsinin ikametgahı ne oldu? Şehitlik, sakız ağacı, şurası burası. Mezarlıklar oldu. E şimdi orada 100 senedir, 200 senedir, 300 senedir ikametleri var. Dünyada burada, buradaki mahalledeki ikametleri 20 sene, 30 sene, 40 sene sürmedi. Ama bak orada devam ediyor ikametleri. Onun için gerçek ikametgah, tabi berzak olarak geçit yeri e, kabirdir, geçit. Ama esas ahirettir. Ve ahiret hazırlanmıştır. Şu anda ehline müştak vaziyettedir. Cennette adamlarını bekliyor. Cehennemde adamlarını bekliyor. Azrail aleyhisselam da başımızda kuş gibi dönüyor ve kon emrini bekliyor. Kafamıza konması emredildiği vakitte yerde miyiz, gökte miyiz, uçakta mıyız, denizde miyiz, bakmaz. Hasta mıyız, sağlam mıyız, genç miyiz, yaşlı mıyız? Evet. Efendim, çocuğumuz mu olacak, hanımımız mı hamile, düğünümüz mü var, hiç bakmaz. Mevla al dedi mi alır, kon dedi mi konar. Bak bugün bir Herhalde subay şehit oldu yine dün evvelsi gün. Definecilerin peşine işte kaçakçılar, kimseler. Denizli'de. Bir tanesini ittiler aşağı uçurumdan. O yaralı asker. Öbüründe efendim e, ittiler mi, kendi mi düştü. Kafasını vurdu şey şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Kabri nur olsun Allah'a de. 10 gün var çocuğu doğacak. Hanımı hamile yani. 10 gün sonra çocuğu doğacak. Allah izin verirse... Yetim doğacak o çocuk. Allah onu da hayırla yetiştirmesini annesine müyesser eylesin. Allah da. Şehidimiz yine buyurun. Eşhedü <Sessizlik> en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdu ve resulü la ilahe illallah muhammedü resulullah fi kulli muhetim ve nefesin adeden ilmullah Allah'ın ilminin kapladıkları sayısınca şehadetler, tevhidler Kabul olsun. Ruhuna hediye eyledik. olsun. Amin. Yani eşkıyalığın ne lüzum var? Şimdi orada eşkıyalık yapıyorsun veyahut da kaçakçılık yapıyorsun. Bir suç yapıyorsun derken adamı ölümüne sebep oldun. Şimdi katil oldu. Beş kişi falan. Hepsi katil oldu şimdi. Niye silahlı çatışmaya giriyorsun askerle ya? Asker ne yapsın? Oradan gidiyorlar Kenevirleri yakaladılar, yine arsaları, tarlaları. Asker çalışıyor maşallah. Polisten de bekliyoruz. Keşke polis de çalışsa. Uyuşturucular yakalansa, bonzairler yakalansa değil mi? Asker ne yapsın? Senin benim çocuğum ya. Gitti adamlar bak orada. Bir tanesi şehit oldu, bir tanesi yaralı. Allah ona da acil şifa eşyan eylesin. E çocuğu var on işte Ecel. Geldi Ecel. Onun şimdi Azrail aleyhisselam aldığı emri yerine getirmekle mükelleftir. Ezra Aleyhisselam ben ona acıyorum da çocuğunu da doğsun da görsün de diye on gün tehir edebilir mi? Edemez. ne olur. Mevla Teala'dan e, vazifesinden azlı olur. La yasûnallâhu muammerum. Melekler ne yapamaz? Mevla'nın onlara emrettiğine karşı gelemezler. Melekler böyle bizim gibi değil ki. Biz kelekler. Onlar melekler. Bizim gibi kelekler. Eh, Mevla der, bu, bu, bu dakikada şurada kıl, o kakar onda sabah namazı kılar. <gülüyor> e şimdi güneş doğmadan kılınacak namazı, Mevla git camide kıl, o gider evin yata yatağın kenarında kılar. Mesela her işimiz böyle. Melekler yapmaz. Ne buyursan onu yapar. Vefalune ma yümerun emrolunanı yaparlar. Ayet. Demek ki ölüm beklemiyor. Bizi de beklemeyecek. Benim de şimdi planlarım var. Ama planlarım hep iyi. Şu kitabı çıkarayım, şu kitabı çıkarayım. 15-20 kitabım yarım hazır duruyor. Onları tamamlayayım. İşte projem, çok projem var. E ben mühendis değilim, mimar değilim. Dördüncü köprüyü de ben yapmayacağım herhalde. Ama benim de planlarım var. Çok büyük planlarım var. Ehli sünneti neler? işte şiaya neret diyeler, ve habilere neret diyeler. Böyle planlarım diye kıyamete kadar yaşamam lazım. O kadar da yaşatmazlar beni. Neyse, ne yetiştirebilirsem, yani ne kapabilirsem Hanımın vaktinden kapıyorum, çocuğun vaktinden kaçırıyorum, ondan kaçırıyorum, bundan kaçırıyorum Yani hırsızlığa alıştım artık Çala çala çala Millet yatsın ben uyan uyanık durayım, neden? E millet yatsın ki telefon gelmesin Telefon gelmez, birisi de gelmez, anam demez, babam demez Ben de ne yapayım o arada bir şeyler, tahsiye yapayım da kitapları hazırlayayım Ahi dinin direğini bile yeniden taseh edene kadar kaç gece uyumamak lazım. Şimdi rahbı taseh ediyorum. E çünkü çok şey var. E, eski yazılmış 15 seneyi geçmiş. E şimdi onun yeniden bir düzgün hale getirilmesi, kaynaklarını sonuna bir daha koyacağım falan. Fihristler basılmadı. Eski fihristler var. Sonra 10 sene kitaplarda alfabetik fihrist yok. Adam aradığını bulamıyor. E onları yeniden taseh bilmem nesi. Hep vakit lazım. Vakit fukarasıyız. allah Teala bize bol vakitler ihsan eyle. Allah'ım boş vakitler ihsan eyle. Allah'ım bizi meşgul edecek hiçbir işi bize gönderme ya Rabbi'l-Amin. Amin. En hayırlı işlerle bizi meşguleyle ya Geçim derdine de düşürme bizi ya Bizim için yarattın kulluk için. O gayeye tahsis eyle bizi ya Rızkımıza kefil oldun. Sen tekefil ettiğin işte bizi meşgul eyleme ya Rabbi'l-Amin. Bir yerden gönder Fazluk Erem Yani aç kalmadık. Açık kalmadık. Hamd olsun. Ama işte meşguliyet beter. İnsanın sıkıntıya sokar. Herkesin bir derdi var. Bize ulaşınca ver. Vaktimizi alıyorlar. Ama ne yapacağız? Bazı işlerle uğraşmamış oluyor. Sizin de öyle. E siz hazır okuyacaksınız. Siz de onu okuy okuyamıyorsunuz. Ama Azrail Aleyhisselam diyorum, emir geldi mi başına konar. Kaza namazların varsa yani bunun lafını konuşmak doğru değil. Uyumadan, yemeden, içmeden kazalar. Zaruret miktarı uyuyacaksın. Zaruret miktarı. Zaruret ne demek? Ölmeyecek kadar uyuyacaksın. Geri kalan vakitte kazalar. Kaza namazları, borcu var. Kul hakları varsa, kul borçları varsa ya e, kazanacaksın ki ödeyeceksin. Borç almışsın. E kazanmak için bu sefer o da senin borcun oluyor. Kul hakkıdır. Meşrubi işte onu kazanman gerekiyor. Bunlara vakit vereceksin. Eee gidi arkadaşlar. Ne kadar mesuliyetlerimiz var. Böyle fuzuli işlerle nasıl uğraşıyoruz ya? Nedir bu ya? Şu televizyonlar ömür törfüsü ya. Şunların başına oturup da efendim, fuzuli işlerden bahsediyorum. Sohbet, ilim, onu karıştırma. O istisnadır. İlmin dışında dinine, dünyanın ahiretine yarayan işler dışında ne fuzuli işler bunların içerisinde ya. Allah Allah! Adamlar götürmüşler bir adaya. Orada yarıştırıyorlar, barıştırıyorlar, kızıştırıyorlar. Bilmem ne. Ne dediler? Haftalık 15.000 lira mı ne alıyormuşlar bir tanesi? Ondan orada aç duruyorlar, susuz duruyorlar, açlıktan öldük diyorlar falan. E tabi ben de öleyim biraz, bana da ver 15 lira, ben de öleyim yani. Haftada 15 mi? haftada 50.000 alan varmış, ayda 50.000 alan varmış. Sen de diyorsun ki canları çıktı yarışmayı kazanmak için. Para almasa enayi mi yahu? E sen ne alıyorsun? Hava. Kaç saat geçti? 1 saat geçti. Yazık değil mi senin bu kadar kazanamazın var? Kurandan haberin yok, ilmi halden haberin yok. Eli sünnet itikadını sorsam haberin yok. Evlenme kız arıyorsun. Utanmaz. Kız arıyorsun evleneceksin, sonra çocuk doğuracaksın. Cahil ucü hele adamsın. Eli sünnette göre belki Müslüman sayılmayacak bir durumdasın. İtikadını tasiyet etmemişsin. Daha iman İslam ilmâninden okumamışsın. Bir şeyden haberin yok. Evlenme kız arıyorsun. Bu kadar vakit boş nereden buluyorsun sen? Allah'ın isimlerini sayamıyorsun, sıfatlarını sayamıyorsun. Yaratandan haberin yok ya. Yazık sana. Acıyorum sana yavrum. Acıyorum sana be. anam baban acımaz sana yavrum. Benim mutluyum kadar. Yapmayın bu çoluk çocuğu da perişan etmeyin. O diziler o şeyler, fuzuli fuzuli işler. Onlar oynayanlar para alıyor. Sen enayi misin? Onun işi o para alıyor. Günah iş yapıyorsa günah da alıyor. Günah iş yapmazsa günah almaz para alır. Ben ona bir şey... Bana ne? Günahsa bıraksın. Günah olanlar her de günah değil tabi. Ama velakin sen bunlarla vaktin yok. Bir de mailler attırıyorlar, mesajlar kim kazansın bilmem ne. Oradan da milletin parası da gidiyor. Sade vakti değil. Çok enayi bir millet bulmuşlar ya. Böyle enayi millet daha cihana gelmedi. Malı ile canı ile, vakti ile, her şeyiyle heder oldu ya. Bir gençlik bir nesil heder oldu. Oluyor bu 20-25 senenin mahsulü bu iş. Bu kanalların çoğalması, internetler vesilesiyle. Allah'ım ya Rabbi. ile eyle ya Rabbi. Amin. Gençlerimizi hidayet eyle ya iman İman-İslam sevgisi ver ya Rabbi. ibadet İbadet sevgisi ver ya Kalplerini dine tahta çevir ya Rabbi'l-Alemin. Amin. amin. Allah'ım Ramazan günü oruçlu azlar ümmetine kabul eyle ya Rabbi'l-Alemin. Allah'ım amin ya rabbil Sen ölümü düşüneceksin. Kabiri düşüneceksin. Ahireti düşüneceksin. Genç ihtiyar bakmıyor. Bak mezarlıkları biraz gez. Orada bak yaşlarına çok genç ölenler var, çocukken ölenler var. Sen ne yapıyorsun ya? Hele ki ölürken bir şiddetle karşılaşırsan, bir azapla karşılaşırsan öldükten sonrası hep daha beter, daha beter, daha beter. Bunun dönüşü yok, düzeltmesi yok kardeşim ya, yapma Her vaktimiz böyle Allah yolunda geçmesi lazım. E helalından işteyim, çalışıyorum. Namazı da kaçırtmadan haram işe de girmemişim. E tamam o da ibadettir ben sana demiyorum ya helal rızık peşindesin en büyük ibadettir yeter ki farzlarını terk etmeyip haramlara da düşmüyorsan o işte helalsan o da ibadet sayıyor mevla sen o zaman bütün ya uyku e ya Rabbi uyumasam namazı kılamam fatiha yanlış okurum kafam karışır e değil mi? onun için uyuyorum e niyet ettin uyudun uykuda tepeden tırnağı oldu ibadettir ya sen yeter ki bu Allah dostlarının alimlerin velilerin beyanlarına göre yatağından kalktığından bir daha yatana kadar hayatını tanzim et. Bir defa niyetlerini tasfih et. Niye uyuyorsun? Uykum geldi onun için. Ya böyle niyet mi olur? Bu hayvan da ayı da uykusu geldi uyuyor. 5-6 ayda uyuyor yani. Böyle uyunur mu ya sen ayı mısın? Sen insansın. Niye uyuyorsun? Ne demek ya böyle sorum olur? Olmaz olur mu ya? Niyet edeceğiz daha. Ya Rabbi ben şimdi uyumasam Uyku bana bastırdı, ağır geldi, kafamı karıştırdı. Fatiha'yı yanlış okurum, Rabbena yanlış okurum. Rabbena atina diyemem. Ters söylerim, duayı beddua'ya çevirim, Kur'an okuyamam, harfleri çıkaramam, çekecek yerleri doğru çekemem. Öyle ya. E bakıyorsun böyle, uçakta başladım şimdi, biraz okuyorum, geldim bir yere, e, birkaç kere ya, dalıyorsun, e, olsun bak Ne buyuruyor İslamiyet? Bırak. Namazdasın. Bırak yat diyor. Kur'an kapat. Neden uyku bastırdı? Yanlış okuma tehlikesine girdi. Yanlış kılma tehlikesine girdi. Günaha gireceğine. Yani. Tamam kaç sevaptan? Kurtul günahtan demiş. Onun bazı bir lafın yeri var işte. Fazla sevap alayım derken günaha girersin. Kapat. Ne olacak? Daldır gitsin. Biraz uyursun, uyanırsın. Bir baksın ha, ayıldım tamam. Okuyun eteğimin. Abdestin bozulduysa git abdest al. Bu işler böyle. Her şeyde niyet. Ya Rabbi ben sabah namazına kalkmam lazım. Şimdi uyumadan dursam e, namaz sabah namazı vaktinde hiç elimi kaldıracak halim kalmaz. Onun için biraz uyuyayım ya Rabbi. Senin izninle kalkayım namazı dinç kılayım. İşte budur. Ne oldu bu, bu uyku? Yattın Bismillah kalkana kadar Subhanallah yazıyor sana Mevla. Kalkana kadar zikir etti yazıyor sana. Kalkana kadar namazda yazıyor sana. Niye? Namaza Güç kuvvet niyetiyle uyuduğun için. Müslüman. Niyetsiz uyku uyunur mu? Yemek yenir mi? Niyetsiz. Niye yiyorsun? E acıktım yiyorum. E hayvanlar da acıkınca yiyor. Sen insansın. Sen niyetle öbürlerinden ayrılırsın. Sende idrak ve şuur var. Sende akıl var, fikir var. Sende ruh var, nefis var. Sende letaif var. Kalp, ruh, sihir, kafi, eh, Sende dolu. Sende neler var? Gökler, yeller, felekler, melekler, ne tutarsan hepsi sende mündemicidir. Tahteben ne? Cirmun, cahirun ve fiken antab alamul akbar. Hazreti Ali Efendimizin uzun bir şiirleri var, onun bir beytidir. Ben bunu tek beyt an ediyorum. Sonra her başları sonları varmış. Ne ilimler var onda Hazreti Ali Efendimizin? Divanı da var, çok şairliği de var. Sen diyor kendini küçük bir Girim sayıyorsun, yani çok küçüğüz tabii. Ne olacak bir metre, bir buçuk metre adamız, 60-70 kilo geliyoruz. E, e şey ne kadar, güneş ne kadar, dünya ne kadar, e, gecegenler ne kadar? E, sen bunlara baktığın zaman Allah Teala'nın yarattığı bu kadar e, katır trilyonlarca e, tonajlı e, gezegenler, e, baktığın baktığında sen nesin? E, ben çok küçük bir şeyim yani ben. Onların yanında benim mesela memukum var. Sen diyor kendini çok küçük bir cisim sayıyorsun. Sanıyorsun. Halbuki alemi ekber sende dürülmüştür. Alemi ekber ne demek? En büyük alem. Ne demek en büyük alem? Arş sende. Kürsü sende. Risal-i Kürsi yüz Kürsü gökleri yerleri kaplamış Allah'ın kürsüsü. Peki arş onu da kaplamış. Ve velâ rabbul arş lâzî. E, büyük arşın Rabbi Allah. Arşa büyük diyor allah Teala. Arş ne kadar büyük? Kürsünün de üstünde. Hepsini kaplamış. Peki o arş nerede? Kalb-ül mümini arşullah. Müminin kalbi Allah'ın arşıdır. Kalb-ül mümini beytullah. Müminin kalbi kâbedir. Kalb-ül mümin hazainullah. Müminin kalbi Allah'ın hazineleridir. Peki. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman alemi ekber. Alemi ekber en büyük alem. Allah'ın dışında her şey. Allah'ın dışında her şey, Mevla hesaba girmez. Mevla alem değil ki. Mevla alemleri yaratan. Rabbul alemin. Alemlerin Rabbi o. O yaratan. O alem olur mu aşağı? Ama bütün alemler sende dürülmüş. Her şey içinde. Ya, koca arş senin kalbinde. Ne buyuruyor? Hadis-i Kudşi'de. Ma <gülüyor> vesani semai vela arzi velakin vesani kalbu abdil mümin Göklerim, yerlerim, almadı beni. Hadisi Kutsi bu. Gökler, yerler geniş ama mekandır. Allah Teala elâ mekandır. Mekandan münezzez, Mekanası var mı? Mekanı yaratan odur. Göklerim, yerlerim, almadı beni. Mümin kulumun kalbi aldı beni. Mümin kulum kalbi. Çünkü insanın kalbi o et parçasından ibaret değildir. Ya nedir? Onun manevi tarafı var. O kalbin manevi tarafı nedir? İşte o düşünen, eden, o et mi düşünüyor yani? O kalbin manevi tarafı mekansızlık üzere yaratılmıştır. Mevla mekansız, kalp de mekansız. Mekansız olduğu için kalp mesela ne gibidir? İstediği tarafa iner çıkar. Şimdi bir bakıyorsun kalp nerede? Amerika'da. Benimki orada değil de. Kalp nerede? Mekke'de. Kalp nerede? Tekke'de. Ama beden nerede? Burada. Burada. Sen nerede muteversin, nerede Halil Adir Evladım, kalbin neredeyse, sen orada muteversin. Yani bedenin burada, kalbin diskoda, orada yazıyorlar seni. Kalp geziyor, kalp dönmekten geliyor zaten. Fırıldak gibi döner. Mekanı yok, yeri yok. Sen kalbi burada sınırlayabilir misin? Keşke böyle yerde sınırlayabilsek. Girdik mi burada kalsa, Şimdi dönüyor dolayı dolaşıyor bütün dünyayı, kalp dolanıyor. Kalp dedi ki zaten kalp bizde olsa Elbette Kur'an'da büyük öğüt var Büyük nasihat var Yani bir ayeti adamı öldürmeye yeter Bir ayeti adamı bayıltmaya yeter Bir ayeti de adamı ayıltmaya yeter Ama Evliyaullah bir ayet duyuyor pat bayılıyor Bir ayet duyuyor ölen var Biz niye bütün Kur'an'ı duyuyoruz da Hiç bizim kılımız kıpırdamıyor Kur'an'da büyük öğüt var kim için? Limanganelu kalbun. Kalbi olanlar için. E kalpsiz adam var mı? Yok. O zaman bütün kavurların bile Kur'an'ı dinlemekte, Kur'an'ı dinliyor. Kavurlar da dinliyorlar. Meal okuyorlar, dinliyorlar. Belki de bizden fazla inceleyenleri de var. Peki herkesin kalbi var. E Kur'an'da da kalbi olana öğüt var. Niye bunlar Müslüman olmuyorlar? Ya niye bu kadar Müslümanlar namaza başlamıyorlar? Niye bu kadar günahkarlar dönüş yapmıyorlar? Kur'an'da çok büyük nasihat var. Kalbi olana, kalbi olana ne demek? Kalbi Allah'ta olana, kalbi Kur'an'da olana, kalbi yerinde olana yoksa kalbi geziniyor, kalp yerinde değil ki, akıl başta değil ki Ev el-gassem'a ve hu şehid Ya da kulağını iyi verene, bazı iyi dinleyeceksin Sohbeti böyle kafanda kuş varmış gibi kaçacak diye kıpırdamadan hepsini kavramak üzere dinleyecek, kulağı iyi verecek, yetmez ve şehit kalbiyle de diyor, dinlediğine hazır olacak. Yani ne kadar kulak verse, kalp eğer yerinde olmasa, adam böyle put gibi dinliyor, kılı kıpırdamadan, sen de diyorsun ki maşallah, ne kadar ihlaslı adam falan falan. Halbuki kalp nerede? Keziyor. O anda bile aklı başında olmayabilir. Onun için kalp, sen kendini küçük bir şey sanırsın, halbuki en büyük alem Sende dürülmüş, ne demek? Arş sende, kürsi sende, alemler sende, felekler, meleklerin, bütün ruhaniyetler sende. Sen tarikata niye giriyorsun? seyri sülük yapacağım, Allah'a giden manevi yoldaki mesafeleri kat edeceğim diye gidiyorsun. Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun, çok büyük veli oluyorsun, Ebu Yezid el-Bestami oluyorsun, Cüneydi Bağdadi olabiliyorsun. İnsan bunlarda melek değil bunlar yani. Senin benim gibi iki kalbi de yok bunların. Mace alellahu yurci bi kalbeyni fi Allah hiçbir adama ortasında göğsünde iki kalp yaratmadı. O zaman Yuned Bağdadi iki kalpli değildi. Efendi hazretlerimiz hep öyle der. İmam-ı Azam'da iki kulağı vardı evladım. Bezbes Tahmid'de bir kalbi vardı. Bizden fazla bir şeyleri yoktu uzun bakımından. Nasıl bunlar öyle adam oldular da biz olamıyoruz yahu? İşte kısır zamandayız yani. E şimdi bu veliler Mevla'ya vasıl oldular. Şimdi Muhammed Efendi Hazretleri gibi zatlar. Rabbim şefaatlerine nail Bunlar Allah'a vasıl oldular. Bunlar Mevla'yı buldular yani. Arif-i billah. Allah'a bildi. Ne demek Allah'a bildi kardeşim? Ben bütün kitapları bilebilirim ama Allah'a bilmek zor iş. Allah'a bildi bu. Arif-i billah oldular bunlar. Bunlara denir. Vasıl ile Allah oldular. Peki. Sona vardıkları zaman onlara soruyorlar. Efendim arzları, geldin, geldin, geldin. Nereye geldiniz? Bu mesafelerin sondaki durum nedir? Ne diyorlar? Kendime geldim, evladım diyor. Ne demek? Mer sen afakta seyri fillah, seyri ilallah, seyri anillah billah, seyri fileşya. Bunlar e, mesafelerdir. Mevla'ya doğru yürüyüş, e, Mevla'nın işte isim ve sıfat dairelerinde e, efendim manen ruhunun gezişi yani, miraç, ruhani miraçlar. Sonra allah Teala'nın huzuruyla beraber yeniden dönüşe geç, Miraç'tan iniş, sonra seyir-i fileşya, dört tane seyir var diyelim. E şimdi bu seyir yani seyir yürüyüş, bu neyin? Ruhun yürüyüşü. Ruhun nasıl ki bedenin mesafeleri var, şuradan şuraya İzmit, Gebze, Gölcük gidiyorsun öyle, böyle merhaleler var. Nereye vasıl olmak istiyorsun? Ankara'ya. Ankara'ya gitmek için kaç durak var? Şu kadar durak var. Sen bu durakları geçerek gidiyorsun, trenle ayrı, otobüsten ayrı, uçakla ayrı, ona göre de fiti var, miti var, e, uçağında mesafesi var. Her yürüyüşte, her harekette ne var? Efendim bir e, mesafenin e, şeyleri var, durakları var. E, bu manevi yolculukta da konaklar var, duraklar var. Sen gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Allah'a erdim. E Allah Teala mekanda değil ki. Hangi mekana gideceksin de Allah'a ereceksin? O zaman sen Allah'ın rızasına eriyorsun diyebiliriz. Rızasına eriyorsun. Peki sen son durak geldiğin zaman da nereye geldin diyorsun? Kendime geldim diyorlar. ''Çünkü ve te'alem ve enne seyreke lem yekun illâ ileyke izâ beleghtel ''Sen yakında anlayacaksın ve bileceksin ki'' diyor mektubatta, ''Senin bu manevi yolda yürüyüşün ve gidişin, git, gittin gittin, senin bu yürüyüşün olmadı ancak kime doğru oldu?'' ''Sen kendine doğru yürüdün, ne zaman menzile varacaksın anlayacaksın ki arş da benim kalbimdeymiş, kürsü de benim kalbimdeymiş, levh mahfuz da benim kalbimdeymiş. allah Teala da benim kalbimdeymiş. allah Teala'nın bütün tecellileri, feyizleri, bereketleri benim kalbimdeymiş. Sen yine gelip kalbine geleceksin. Çünkü Mevla sana bu kabiliyetleri vermiş mi? Vermiş. Sen çalıştıramıyorsun kardeş. Kalbi köreltmişsin. Sana işleyen balta vermişler. Sen taşa vurdurmuşsun. Sen bu baltayı yeniden bilevciye götüreceksin. Bilevlettiğin zaman bu keser. Sen bu kalbi mürşidine bağlayacaksın. Sohbetler dinleyeceksin, zikir meclislerine katılacaksın, ahiretten bahsedeceksin, ölümden çok bahsedeceksin. Çünkü ahiret aklı diyor İmam Rabbani Hazretleri, dünya aklı duvarın ötesini görmez. Ahiret aklı sonsuz hayatları görür. Ahiret aklını kazandırmak için diyor Mektubat-ı Rabbaniye'de ahiret aklı ölümü düşünmek, ölümü ahireti konuşanların ilim meclislerine ve sohbetlerine gitmek Dünyadan yüz çevirmek, ahiret aklı neyle kazanılır? E sen şimdi devamlı dünyadan bahseden reklamlar, haberler, açık oturumlar, diziler, filmler veyahut hayatta konuştuğun, görüştüğün insanlar, iş yerinde, efendim çalıştığın arkadaşlar vesaire Hanımın, çoluğun, çoluğun bütün bunlar sana dünyayı sevdiriyorsa sen o zaman hiç ahirete gitmek ister misin? İstemezsin. Ölüm, ahiret, kabir, mahşer düşünür müsün? Düşünmezsin. Düşünmeyince de efendim ben ne rabıta yapacağım şimdi oturacağım hindi gibi düşüneceğim. Aa bugün dünya bilmem ne yoga günüymüş. Birleşmiş Milletler'e bunu kabul ettirmişler. Bugüne kadar kabul ettirememişlerdi. Yani Birleşmiş Milletler yeni listeyi almış. Zaten 365 gün her gün bir gün olacak zaten yakında. Analar günü, babalar günü, dedeler günü yani her gün bir gün olacak. Ne yapacaklar bilmiyorum. Şimdi e, yogalar günü olmuş bugün. Nedir bu? hindi gibi durup düşünüyor. Ne ne yapıyorlar bunlar diyorum yok da kimse de bana bir şey anlatamadı da. Yani kimse de bana bir, ne düşünüyor bu? Kendini rahatlatıyormuş. Nasıl rahatlatıyor ya? Ne yaparak rahatlatıyor ya? Enerji boşaltıyor. Nasıl boşaltıyor bu enerji ya? Depodan mı atıyor? Yerine ne koyuyor? Boşalttınsa bunun yerine ne gelecek? Allah yok, peygamber yok, kitap yok, ahiret yok, fazilet yok, zikir yok. Hiçbir şey yok. Öyle düşürüyor. Oturmuşlar parklara. Bazı yerde kaç yüz bin kişi toplanıyor, bazı yerde elli kişi, 100. bizim Müslümanlar da aşağı kalmaz merak etme. Bizim Türklerden de var yoga moga. He, rabıta yaptı sen, şirk oluyor, yoga yaptı sen, şey oluyor, efendim entellik oluyor, dantellik oluyor. Bu nedir arkadaşlar ya, bu nedir zillikler? Bizim dinimizde rabutası, murakabesi, tefekkürü, tezekkürü, kalbe yönelişi, her türlü şey bu tasavvufta, bu tarikat derslerinde mevcut iken sen bunları bırakıp da huzuru nerede arıyorsun? Saadeti nerede arıyorsun? Mevla'yı nerede arıyorsun? Hiç ölüm düşündürüyorlar mı? Yok. E ölüm düşünmeden adam mutlu olur mu? Olamaz. Çünkü nedir? Ölüm öyle bir şeydir ki hangi üzüntülü onu düşünse derdi kalkar. Neden? Ay çok üzüntülüyüm falan. Ne oldu? İşte işte efendim karıyla kavga ettik. E karıyla kavga etti. peki bugün mezarda olmaya ne derdin? Yok ya elhamdülillah yiyoruz, içiyoruz arkadan. Mutlu ol o zaman. Ne yapalım karıyla da yarın barışırsın. Hangi dertli ölümü düşünse derdi gider mi? Gider. E şimdi ayağımı kesecekler kan günü, Allah cümlemizi muhafaza etsin. Ama işte şöyle derdim var, böyle derdim var. Ya o zaman şehitlikte yer şey edelim madem, şehit mi kestirme. Her tarafı kaplasın, mezar, bedava bir mezar bulmaya çalışalım. Yok ya, niye ölüyoruz ki arkadaş? Keseriz gider yani. E tabi keseriz gider. Çok mutlu oldun değil mi? Mezarı duyunca herkes mutlu oluyor. Hastalıklar geçiyor, üzüntüler gidiyor. Para kaybetmiş, arabayı çalmışlar. Ya ölsem daha iyiydi. Ya ne ölsem daha iyiydi olur mu? o zaman tamam öl, mezarlıkta yer hazırlıyor. Yok ya kara toprakta şimdi. Ne yapalım arabasız da yaşanır canım. 40 senedir arabamız mı vardı zaten? Hemen mutlu oldun bak. Nasıl mutlu oluyorsun? Onun için ölüm, ölüm, ölüm. Kabir, ahiret. Bunu düşündün mü? Hem ibadete şevkin gelir, hem dünyaya karşı soğukluğun artar, hem de efendim ahireti seversin, He, ölümü belki arzulamazsın istemezsin ama hazırlıklı olursan da ne zaman gelse sana sen Mevla'dan geleni hoş karşılarsın. Mevla'dan da sana selam gelir kelam gelir. Bir hadis-i rivayet edeyim, ara vereceğiz. Hazreti Hasan Efendimizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. İbn Mübarek Hazretleri Ez-Zuhd isimli eserinde hadis-i şerif takrir etmiş. Şiddetül mevti karbu alel mümin hem de mümine ya. İmanlı ölen bir kişiye ölümün zorluğu ve şiddeti ve sıkıntısı nasıl gelecek? Eşeddu min selaz 100 darbe'ten biseyf. Kılıçla beraber bir adama bir darbe vursalar Bir kılıç darbesi Ne kadar acıtır Denemedik tabi başıma gelmemiş Bir daha vursalar iki, Bir daha vursalar Üç Üçünü birden vursalar Olmadı On Yirmi Elli tane kılıç darbesi Ne kadar zor verir Bilmiyoruz ki yaşamadık böyle bir şey Bazı insanların başına gelmiştir tabi Yüz tane kılıcı birden vursalar her tarafına Olmadı 200 yüz Olmadı 300 tane kılıç darbesinden daha zor gelecektir diyor. Hem de kime? Müslümana, imanlı ölene. Ya imansıza? Ya fasa? E şimdi bunun kolay gelmesi için bir çare yok mu? Vardır inşallah. Bir çözümsüz bir şey yok. 300 kılıç darbesinden daha ağır ve zor gelecek bir Müslümana ölümün şiddeti. Allah bize o şiddetlerde yardım eylesin. Amin. Ölüm şekeratına karşı Rabbim bize yardım eylesin. Amin. Şimdiden hazırlanmamızı nasip eylesin. Amin. Efendim aradan sonra söyleyeyim. bir şey aklıma geldi. O müjdeyi de veririz inşallah her gün yaparsanız kuş gibi gideceksiniz. Hiç ölüm şiddeti görmeyeceksiniz inşallah. E şimdi biz zikirlerimizi yapalım. Yüz kere Ya Rahmel Rahimin, Yüz kere Subhanallah ve okuyalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Allahümme amin ya Rabbel alemin. Allahümme amin. Evet, biz size biraz ara veriyoruz. O arada işte hanımlar yemeğe tuz mu atacak, ne yapacak, altını yakmasınlar falan. Onun için ara veriyoruz da biz arada yine zikrediyoruz. Yüz kere Sübhanallah ve Hamdi okuyoruz. Yüz kere Ya Rahmel Rahimin okuyoruz. Birkaç gün daha Ya Rahmel Rahimin devam edecek. On birinci gün değişecek. Zikrimiz değişecek. Evveli rahmetun, bu mübarek ayın başı rahmettir. Bu itibarla Allah'ımızın acıyanların en merhametlisi olması hasebiyle Rabbimize niyaz ediyoruz. Rahmetini talep ediyoruz. Ve arada zikirler yapıyoruz. İki kere yaptık. Şimdi bu üçüncüyü beraber yapalım. şey ilan ediyoruz. Bunu Ramazan Şerif Risalesinde yazamamışız. O da tabii çok eski hazırlandı. Dedim ya size <gülüyor> O uzun bir hadis-i şeriftir. Onu bir gün sırf onu ders yapacağım. Ramazan Şerif'te dört hasleti çok yapın. Hasletan turdunu bi <ebî> ma <mâ> rabbikum. İki haslet var ki Rabbinizi onunla razı edeceksiniz. E en büyük şey rıza kazanmak. Bu iki şey Rabbinizi razı edecek diyor. Bitti. Daha arama yani. Vakasetan ilağina bikum kumanuma. İki haslet var ki o sizin mecbur isteyeceğiniz, onsuz yapamazsınız. Fe fememmel haslatan <türduğun> ellatin <ebî> turdunu <mâ> bi rabbikum. Rabbinizi razı edeceğiniz iki haslet. Şehadetü la ilahe kelime ve <Sessizlik> bir de istiğfar etmeniz. Hele Ramazan davet ne müjdeler olsun. Ramazan-ı Şerif risalesinde faziletli ameller babı var. Faziletli ameller bölümünde belki 20'den fazla bab var. Bunların birinde de Ramazanda istiğfar meselesidir. Ramazan-ı Şerif'te istiğfar etmeyen af olmaz. Af olmayan da ne zaman af olacak diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ve ida ida lem Levufi Ramazan feme te. Bir adam Ramazan'da bağışlanmadıysa yine zaman affolacak. O zaman istiğfar. Demek şadet ve istiğfarla mevlayı mutlaka razı edeceksiniz. Şimdi iki bulduk. Ve meşhur olan illeten ilaqine bükmanıma. Bunu ilaki derslerde diyeceğim ama günler geçiyor bitiyor. On için siz gevşeklik edersiniz. Ramazan'da bulsuz olmaz. İkisini istemeden duramazsınız. Çünkü o zaruri acetiniz. Fesselülunallah <gülüyor> cennete تَعُذُونَ ب۪ي مِنَنْ Bunun uzun bir dersini yapacağım. Yani Allah'tan cennet isteyin, cehennemden Allah'a sığının. Bu zaten mecbur diyeceksin. Yani yanmamak için isteyeceksin. ''Yapma beni'' diyeceksin da. Ee, bunun için de dua edeceksiniz. Bunu en az üç kere yapmak lazım. Çünkü en az üç kere, he, bir günde üç kere yapılmaz mı ya? Bunun bir dördünü bir zikir olarak Seyyid Maliki Hazretleri yapmış. Ee, o biraz daha kısasıdır ama ben biliyorsun uzunu tercih ederim hep. Neden? Şimdi Muhammed Resulullah'asız olsa bizim millet dinleri arası diyalogçular bundan yüz bulur diye mutlaka Muhammed'in Resulullah'a koyuyorum ben. Ee, yanlış anlaşılır diye. Onun zikrini koyuyorum. O Estağfurullah-i Azim'le yetinmiş. Ben ellezile ile allâhu'l el hayal-i koydum. Çünkü neden? O şart yok ama onu üç kere okuyan denizlerin günahı, köpükleri kadar günahsı affedilir. Harpten kaç affedilir yani? O acayip bir şey. Onun için ben onu koydum size. Derginin 84. sayfasında Yeni çıkan dergiye de koyacağız. Ramazan ikiye bölündü ay bakımından. Ama eski bu dergiye de koyduk. Çünkü aynı sonuna kadar bu dergi var. 84. dördüncü sayfede sizin Allah'ı Ramazan'da Celle Celaluhu razı edeceğiniz ve cenneti isteyeceğiniz cehennemden sığınacağınız af isteyeceğiniz dört maddenin dördü iki satır. Yani puntoları küçük yazsak bir satır. Bir satır ya bir satır. Bunun üç kere okunması dakika tutsam bir dakika tutmaz. Peki sen bunu niye üç kere okuyorsun? Ezberlemek de kolay. Biraz oradan bakın ezberlersin. Ondan sonra Ramazan'da arabada, metroda giderken, gelirken, yatarken, kalkarken buyurun. Eşhedü <tik> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluh Estağfirullahe lezî la ilahe illahü elhayyel kayyume ve ileyh Allahümme inni eselükel cenneh ve euzü bike minen nar amin ne kadar kolay şahadeti ezbere biliyorsun estavrul lazi de çoğu biliyorsun Allahu ne el cenneti cenneti zaten biliyorsun nar zaten biliyorsun Yiyorsun, iki ikide bir nar minen -nar. nar ateş cehennem ateşi yani cenneti biliyorsun narı biliyorsun ne kaldı Allahu men yeseluke Allahu men yeselukeyi mi bilmiyorsun ya bir de ve e u ve e u zü avucu çekip duruyorsun zaten, ve e u ne kadar pratik ya. Yani şimdi, bir anda bunu insan ezberlemesi lazım. Kafanız neye çalışıyor sizin ya? Buna çalışsın. Bir şey ezberleyeceksen bunu, Ramazan seni bitene kadar, samimi söylüyorum, af olmadan çıkmayacaksınız inşallah. Müjde var size ya. İnşallah amel edin arkadaşlar, amel edin arkadaşlar. Zikir, zikir, zikir, zikirsiz müslümandan nur olmaz. Ölürken de selam gelmez. Kabirde de nur gelmez. Virdi olmayanın varidi olmaz demişler. Yani zikir virdi olmayan, adeti olmayan ona bir gelen olmaz. Ne demek? Ne Allah'ın feyzi gelir, ne bereket gelir, ne rızık gelir, ne rahmet gelir. Virdi olmayanın varidi olmaz. Yani zikri olmayana bir şey gelmez yani. Amel edeceksin. Amel etmeden kim kazanmış ya? Nerede görülmüş? Evet. Şimdi dünkü dersimizin Bitirelim bugün dünkü konuyu. Bugün iftara kadar bitirelim. O da neydi? Yani Ramazan'ın sonuna kadar da o dersten gidebiliriz. Çünkü la alekum tetequn. Orucu sefer kıldım ki haramlardan sakınabilesiniz için. E haramlardan sakınma bahsine girdiğimiz zaman ne 30 yeter, ne 300 gün yeter. Hem de saat 2 3 saatten olsa bile sohbet yetmez çünkü kebair günahlar sahair günahlar haramlar birçok beyanı var Velakin orucu orucun sevabını iptal ettirmek bakımından özellikle zikredilen günahları ben söylüyorum burada ne hadis-i şerif okuduk yalanla veya gıybetle kalkanı deldirir dünkü ders buydu yine bir hadis-i şerif okuduk 5 şey oruçluyu iftar ettirir yani orucunu bozmaz sevabını bozar sevabı iptal ettirir. Yani ahirette sevapsız kalır. Bunların yine de üç taneyi ele alıyor, alırsak el kezi bu yalan işte bu yalandan Allah bizi kurtarsın, halâsaylesin. Hiç yalan demeyelim arkadaşlar. Küçüğü küçük yalan yazılıyor, büyüğü büyük yalan yazılıyor. Ne yaptı? Kadın çocuğuna dedi ki gel gel dedi sana işte çocuğu mesela oyalamak için veya yanına çağırmak için falan derler ya şeker vereceğim Tatlı vereceğim, yavrum gel onun sevdiği bir şey varsa onu söylerler. Şunu vereceğim, bunu vereceğim. Gel dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadına ne sordu? Dedi ki gelseydi dediyse, hurma mı ne verecektinse? Verecek miydin dedi. Her şeye karışır sallallahu aleyhi ve sellem. Her konuda müdahildir yani. kadın Kadıncağız ne dedi? Sahabeyi annemiz tabi. Sahabeden mutlaka Efendimizin yanında. Dedi ki verecektim dedi. Ha dedi, sakın dedi, vermeyecek olduğun bir şeyi vereceğim diye çocuğu kandırmak için söylemiyorsun. ha değil mi? Söylemedin. Yok yok dedi, ben verecektim hakikaten Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, eğer vermeyecek olup da gel yavrum, küçücük çocuk, gel sana şeker vereceğim deseydin, bu yalan olacaktı dedi. Yalanın büyüğü büyük yalan yazılır, küçüğü de, küzeybeten, küzeybe, yalancık yazılır. Ya yalancık ama, işte akrebin büyüğü o da akrepçik. O da sokar seni yani. Aprek, akrepçik. Anladın mı? Büyük yılan gelmez ona da yılancık. Bir yılancık seni sokar. Cehennemde her türlü var. Çeşit çeşit. Onun için küçüğüne de küçük yazılır. Ne demek? Küçüğüne de azap. Küçük azap. Küçük azapta da dayanabilecek misin? Küçük azaba bakalım. Sinek sokmasına dayanamıyorsun ya. Sivrisinekleri doldursak odaya sen de koysak odaya yandın yani. Sabaha kadar uğraş o sivri sinekler. İlaç da vermesek, ne yapacaksın? Öldür öldür, sabah oldu zaten. He? Yüz binlerce sinek var bir odaya. Nasıl yapacaksın? Kiçicik sinekler. Ne var? Dayanılmaz. Arkadaş, Efendi Hazretimiz öyle buyurdu. Biz zayıfız, bizim abdestimiz tutmaz derdi. Biz zayıfız. Biz azaba dayanamayız. Biz acıya dayanamayız. Kendimizi azaba sokacak işler yapmayalım be kardeşim. Çocuğu da kandırma, büyüğü de kandırma. Yalan, yalan, yalan ama bak. Öyle bir misal verdim ki size. Artık öbür yalanları siz kıyas edebilirsiniz diye verdim. Çok tehlikeli bir şey bu. Ondan sonra e, nemimet dedik. Yani laf taşımak. O laf taşımayı küçük bir şey zannetmeyin. O öyle bir şeydir ki ocakları batırır. Onca adam biri bir uzun hikayedir. Ben bir zaman anlatmıştım onu da Hammad ibn Selemeden rivayet ediliyor. Yani kitaplarda kaynağı geçen bir rivayettir ama İmam Zehebi hatta zikrediyor onu. Elkebahir sen de Biraz uzun kısa. Şimdi onu anlatmayacağım. Evvelki bir sohbette anlatmışım. Ama köle satan bir adam ayıbını söylemek zorunda. Ticarette bir araba satıyorsun. Vuruğu varsa, sen çıkığı varsa, vuruğu varsa o arabayı ne yapman lazım? Demen lazım ki bunun şöyle bir vuruğu var. Yalan yaparsan harama girer. O da köle satarken akıttır tabii. Alışveriş var. Dedi ki bunun ayıbı mayıbı var mı kusur? Dedi ki yok hiçbir ayıbı kusur yok. Eli tutar, gözü görür, her işi yapar. Bir sorunumuz yok. Ancak bir ayıbı var. Nedir o dedi? Laf taşır dedi. Olsun dedi canım. Herkes laf taşır falan. E sen bilirsin dedi. Ama ondan sonra ne oldu biliyor musun? Adam da öldü, karı da öldü. Neler oldu, neler oldu. Uzun bir kısa doğru bir derste anlatmıştım. Yani bir ayıbı var. O da ayıp sayılmaz. Laf taşır. Ama o laf taşır ne demek biliyor musun? İki memleket köyleri birbirine savaştırır ya. Onun için laf taşımanın vebali, belası büyük. Hasen-i Basra Hazretleri buyurdu ki, Bir adam sana getirdi bir laf naklettiyse, bil ki o senden de başkasına na laf naklediyor. Bu meşhurdur. Şimdi herkes bunu konuşuyor. Ama büyük bir söz. Hani men nemme leke, nemme aleyke. Arapçası çok acayip şey. Kim sana lehine gibi gelip laf taşıp nemime yaparsa, aleyhine de nemime yapıyor olduğunu hesap etmen lazım. Ömer İbni Abdü Aziz radıyallahu Teala biliyorsunuz 5. halife sayılıyor, sırada değil fazilette 5. Çok büyük bir zat, 2 senede dünya sütlüman oldu, kurt kuzu ile gezer oldu. bir tane fakir fukara kalmadı, 2 senede beytülmal devletin haziniz. Ey gidi arkadaşlar, devleti yönetenler Ömer İbni Abdü Aziz gibi olsa, 12 sene 20 sene lazım değil. 2 senede bu memlekette fakir kalır mı? Vallahi kalmaz. Ama nerede Ömer İbn Abdilaziz'ler? Nerede Ömer İbn Hattaplar? Değil mi kardeş? Yoksa fakir mi kalır bu memlekette? Ya? Milletin zekatını doğru toplasan zaten fakir kalmaz. Ömer İbn Abdilaziz yanına bir adam gel. Dedi ki falan adam şöyle dedi, böyle dedi, dinledi, dinledi. Şimdi Ömer İbn Abdülaziz radıyallahu anhu İstersen dedi, senin bu getirdiğin nakil hakkında bir hüküm vereyim. O da zannetti ki, onun lehine konuştum. E, o da benim lehime bir şey karar verecek. Buyurun efendim, tabii dedi. Dedi ki, sen dedi, iki şıktan hali değilsin. İnkünte kâziben, eğer yalancıysan. Şimdi bir laf getirdin bana. Eğer yalan dediysen, Fentemine el-i azilâti, senin hakkında bir ayet var dedi. Buyurun estağfurullah dedi felan. İncaakun fasıkun. Bine beyin. Şimdi ya, e, yalancıysan yalandan fasık oldun. Laf taşımayı bırak. Yalandan fasık oldun. E fasık bir haber getirirse araştırın. E benim dedi uzun bir araştırmaya girmem lazım bu meselede devlet reisi olarak. Peki ikinci şık. Venkünde sadikan doğru konuştuysan. Fentemineyle hazilati. O hususta da ayet var. Allah Allah dedi kim nasıl oluyorum ben dedi çok fena bir durumdasın dedi hem mazim bin binemiyim Allah kimin hakkında gayet en büyük yavur velidimdir Velid velidimdir Muğirenin Allah Teala sıfatlarını sayarken ne buyuruyor efendim çokça ayıplayan insanların noksanlarını söyleyen ve çokça laf taşıyan. Meşşâ çok yürüyen demek, binemîm lafla yürüyen, yani lafa alıp gezdirir, çok gezdirir. Oradan, oradan, o mecliste, o mecliste, ona söyler, buna söyler, sen o zaman oldun bu adın adamından. Şimdi dedi bu durumda, ikisinde de dedi, durumun iyi değil dedi senin. Adam halbuki onun lehine haberler taşımış getirmiş. Ve işite, hafevnâge, istersen de affedebilirim bu konuyu kapatalım dedi. Aman efendim dedi, el af ya emir el müminin ve la a'udu Bir daha yaparsam dedi, aman estağfurullah dedi. Affını istirham ederim. Peki dedi başa baş, kurtulasın çıkasın gidesin. Bu adam bir daha yapar mı? He? Bize niye bu kadar laf taşıyanlar çok geliyor? He? Çünkü biz, Adama teşekkür ediyoruz. Bir de dua diyoruz fasıha. Allah razı olsun diyoruz. Adam haram yapıyor, haram yapana Allah razı olsun. Yani içki içene Allah razı olsun. Adam şarap getirmiş, çok kaliteli, yıllanmış falan. Allah razı olsun. Sen gavur olursun ya bu durumda. Yakında gavur olursun ya. Kardeş keselim bu işleri. Keselim kadınlar. Kadınlar. Kaçta dinliyorsanız? 2'de mi, 11'de mi? Kadınlar. Bu dedikodul işlerini keselim. Erkekler sizi geçti merak etmeyin. Keselim, kestirelim. Laf getirdim bana. Ya kardeş, ben istemiyorum bir şey. Ama, hakikaten istihbari bir konu olur. Bir yere bomba konacak. Bir adama suikast planlıyorlar duydun. Bunu gidip polise haber verdin. Bunlar vazifedir. Bunlar vazifedir. Bunları yapman lazım zaten. Bunu benim sana anlatmam lazım değil ki kardeşim. O ayrı bir şey. Yahu da sen, Efendim evine girerken pusu kuruyorlar. Sana şöyle edecekler. Bunu duydun. E bunu söylemek lazım. Adamın canıyla ilgili. Malını çalacaklar. Malıyla ilgili. Kızını verecek. Adam namussuz bir adam. Kandırıyor adamı namazla camide görünerek iyi gösteriyor kendini. Ha bunları söyledim size. Bunlar ayrı bir şey. Sen bunu ayırt edemiyor musun? Bunun bir usulü var. Helal belli aram belli kardeşim. Yani bunu tam size bırakmamak lazım. Yine de bazı misallerle anlatmam lazım. Kâb-ül Ahbar Hazretleri rivad ediyor. Beni İsrail'e bir kıtlık vurdu. Bu da meşhur bir kıssada. Ee, Musa Aleyhisselam aldı ümmetini çıktı. Üç kere yağmur duası yaptılar. Koca Musa Aleyhisselam peygamber şimdi bir Efendi Hazretleri dua etse yağıyordu hep. Kaç kere denemiştir. Hads Ali Efendi etse yağıyordu. E şimdi koca peygamber hem de Ülül Azm kitap sahibi e, yağmur yağmadı. Musa Aleyhisselatü Vesselam dedi İlahi ibadetke kat İlahım kulların üç kere çıktılar. Felem yestez <gülüyor> kebadeki kulların su varmadın. Felem tezdeyip duam dualarına icabet etmedin. Allah Teala buyurdu ki: İnni lestecibu leke ve asar ale Ben seni seni reddetmeyeceğim ama yanında cemaatinde beraber dua ederken amin diyenlerden bir adam var, laf taşıyor ve bu işi tevbe etmemiş, ısrarla devam ediyor. Şu anda da bu huy kendisinde mevcut, yani günaha ısrar ettiği için tevbe etmemiş. Tevbe etmediği için de kabul olunmamış, bu durumda adam içinizde varken sen olsan bile Kelimullah o cemaatin içinde, ben duanızı kabul etmeyeceğim. O zaman Musa aleyhissalatü vesselam dedik, Ya Rabbi men hu attâni min beyna. Kimdir dedi bu adam ya Rabbi bunu bilelim de bu kadar mübarek evliya doluyla beni İsrail'de de çok abidler, zahitler, mağaralardan çıkmışlar, gelmişler Hep evliya Allah. Bu kadar ibadet eden kullarım var. Biz şimdi e, milleti töhmet altında bırakıp da şunu çıkaralım. Nasıl çıkaralım? Sen bildirsen biz onu aramızdan çıkarırız. Allah te tebaraka ve teala. Ya Musa enhaqu mani'n nemimeti ve kunne Ben size laf taşımayı Efendim insanların ayıbını söylemeyi e, yasaklıyorum da ben mi şimdi nemmamlık yapayım? Kurban oldu vallahi söylemem dedi. Kimin olduğunu söylemem dedi. Ya oldu? Sen vazet et, nasihat et. Belki tevbe eder o da. Bu iş kapanır. Ben onu teşhir etmeyeceğim Allah buyurdu. Ya kulunu rezil etmiyor kurban olduğum allah Teala ya. Kulunu rezil etmiyor. Halbuki fasık adam. Halbuki büyük günahtır nemime. Büyük günahkar adam. Mevla Teâlâ kulunu teşhir et. E bize de ahlak öğretiyor. Tekallekû bi-ahlâkillah. Allah'ın huylarıyla huylanın. Ne demek? Allah'ın vasıflarından nasiplenin ya? Allah Teala teşhirci değil. Sen ne yapıyorsun? Laf taşımakla yetinmiyorsun, bir de sesini çekiyorsun. Yetmedi, bir de kasetini çekiyorsun. Ondan sonra hoca, hacı, evliya... Ondan sonra bir de internete atıyorsun. Yetmedi. Bir de CD'leri çoğaltıp kapılara da dağıtıyorsun. Ondan sonra çok mübarek İslami bir cemaat. <gülüyor> Allah Allah. Ey gidi kardeşim. Men dekka Çalma kapını, çalarlar kapını. Ondan sonra da bas bas bağırıyorsun. Bizi dinlemişler. E şimdi gülmem geldi. Çok gülmem geldi. Yani olmaz. Mevla kullarını etmiyor. Sen niye teşhir ettin bu kadar milleti? nice insanlar intihar etti nice insanların yuvaları yıkıldı nice insanlar efendim helak oldu nice insanlar yıllarca hapis yattı yazıklar olsun senin gibi Müslümana demezler mi adama Mevla ne buyuracak sana acaba hacılık hocalık kurtarmak sabaha kadar hatimle kuluyorum akşama kadar efendim oruç tutuyorum tefsir yapıyorum kurtaramazsın bir laf taşıyan bile Musa aleyhisselam peygamberin duası etti oldu taramazsın. Kul hakları, kul hakları, milleti ifsat, toplumun arasını bozmak, milleti birbirine deşifre edip de birbirine çattırmak, çarptırmak bunların vebali ve belası büyüktür arkadaşlar. Tevbe edelim. Tevbe kapısı açıktır. Tevbe işim desek Allah kabul eder. Nasıl olsa ölmedik? Tevbe edelim. Ben onun için bu sohbeti yapıyorum zaten. Ve böylece mutlakisen bir vazetti. Hepimiz dedi bu dedikodu laf taşıma, söz gezdirme, Müslüman'ı ayıplama, Müslüman'ı Müslüman'a kötü gösterme, bu suçtan tövbe edeceğiz dedi. Hepimiz tövbe edince o da içindeydi, o da beraber tövbe ettiler. <gülüyor> Toptan tövbe edince birden yağmurlar geldi. Bu bize vaazdır. Resulullah ne buyurdu? Beni İsrail'de acayip işler oluyordu. Anlatın, anlatın. Anlatmak lazım bu kıssaları. Bize de ibret olacak. Evet. Şimdi Allah Teala Hazretleri Velidipni Muhire Kavurunu on sıfatla sıfatladı. Bu on sıfatın hepsi de mezmum yani Allah'ın zengin ettiği sıfatlar. Bunların içinden biri de laf taşımasıdır. Mesela tuhfa itaat etme, Habibim dinleme onun sözünü itaat etme. Küllü hallafin, hallaf çok yemin eden. Mesela oruçluyken yalan yere yemin etse. O orucun hayrını göremez. Bitti o orucun sevabı. Allah'ın indinde o oruca gök kapısı açılmaz. Yalan yere yeminesi. Ama çok yemin de işte çok laf yalansız olmaz, çok mal haramsız olmaz. Çok yeminde yalansız olmayacak. Çok yemin eden, işte çok yemin etmek, Müslümanı vallahi, billahi, bir tane öyle vardı benim eski dergide, bir dergiyi onunla kurmuştuk, beğen dergisi zamanında. İkide bir yemin ediyor, Kabe'nin Rabbine yemin ederim. Ondan sonra ne cılgı çıktı biliyor musun? Ne yalanları çıktı, ne dolanları çıktı. Sonra hep de mezhepsiz olduğu çıktı. Hazreti Osman'a konuşuyor, ona konuşuyor. Oo, adamın ne mal olduğunu bilmiyoruz. Ama baştan çok yemin etmesinden anlamalıydım ben. Yine yedim kazı. Yerim tabii kazı. Ayetlere baksana. Çok yemin eden adamdan uzak dur. İtaat etme diyor, dinleme lafını diyor. Çünkü çok yemin eden adam Allah'ı hafife almıştır. Gel celalü Allah'ın azametine karşı onun adı o kadar bozuk para gibi harcanmaz. Doğru yerde de çok yemin edilmez. Çok yemin eden, mehil, alçak. Artık o alçaklığı herhalde kalitesizlik sicili bozuk vesaire onun tafsilatı tefsirlerde olabilir. Hem mazin, insanları çok ayıplayan, meşhaim binemiyim, çok laf taşıyan, emmazim meşhaim binemiyim, mennailil hayr, cimri, milletin vermesini de engeller, kendi de parasını vermez engeller. Nüketin hatta aşağı insanlara saldırır, esim çok günahkar, o küllim zenim. yani katı kaba, bak kabalık sertlik, çok kötü bir huy. Ben de yok elhamdülillah. Katı katı kaba böyle sert. Ondan sonra bir de veledizina, veledizina, tabi veledizina alı, ne yapacak? <gülüyor> Çocuk, anasından babasından doğur, konteynere bırakıyorlar, caminin kapısına bırakıyorlar. E o çocuk ne yapacak? Tabii bir hadisle la taqullu cennete veledü zinnetin. Veledizina cennete girmez buyuruyor hadis-i şerif. Ama şimdi adam kendi düzgün olduysa, Müslüman olduysa, e o bir ayete de bakarsak la yeziru validun Hiçbir baba çocuğunu suçun çekmez. Çocuk babasının cezasını çekmez. O ayete de baktığımız zaman benim anladığım odur ki benim anladığım derken genel kitapların beyandan kendi düzgün adamsa cennete girer. Niye girmesin? Ama burada şunu demek istiyor veled zina olanların ekserisinde ne olmaz? Cennete girecek vasıflar ahlak ve İslam'ı yaşama şeyi zuhur etmez manasına geliyor. Ekseriyette böyle huy çıkar, genetik çıkar derler vesaire. Babası zina etmiş, anası zina etmişse çocuğun da çok efendi mübarek olacağı ekseriyetle olmaz demektir. Ekseriyetten söylüyor. Yoksa kendisi doğru dürüst müslümansa Efendim cennete girer mi? E girer. Çünkü ameline bağlıdır cennete girmek, imanına bağlıdır. Mesela imam olur mu? E ben fıkıhlarda bunu inceledim. İl yazarken bilmiyorum o konu geçti mi şeyde. Eğer diyor kıraati düzgünse, öbürü var mübarek evli ama kulfu Allah diyor yani. Ne yapacağız şimdi? E burada öyle di zinadır diye dense fakat adamın kıraati düzgün, fıkı düzgün, alim yani kendi düzgün adam imam olur diyor yani. Anlatabildik mi? Dolayısıyla cennete niye girmesin? İmam oluyorsa, <gülüyor> fıkıhta böyledir. O zaman biz işimize bakacağız. Ama on vasıftan birisi gavurların sıfatlarından laf taşımaktır. Allah Teala Velid ibn i Mughire'yi zemmettiği kadar Kur'an-ı Kerim'de Ebu Cehil'i bile zemmetmemiştir diyor İbn-i Kuteybi Hazretleri. Dolayısıyla bu vasıflar Allah'ın en sevmediği adamda bulunan sıfatlar. Bunlardan biri de laf taşımak. Yakıştırmayalım kendimize ya yakıştırmayalım bu rezil adamların şeylerini ya bize ya en büyük gavurların vasıflarını taşımayalım laf ya laf taşıyanda uyaralım ikaz edelim ondan sonra şimdi burada tabi gıybet de devreye giriyor mu? giriyor çünkü laf taşıma hadis-i şerifte de gıybeti de söylüyor gıybet insanın istemediği bir şeyi hoşlanmadığı bir şeyi söylemek bunu ister lafla söyle ister telefonla söyle ister yazıyla yaz İster göz işaretiyle. Mesela adamın arkası dönük, sen öbürüne ne yapıyorsun? Geç. Ve adam bir şey konuşuyor, sen böyle yapıyorsun. Atıyor. Bu ne demek? Atıyor. E şimdi ne oldu bu adam? Sahtekar oldu yani, adam yalan. E bu gıybet, neyle yaptın şimdi sen bunu? Gözünün, kaşının ucuyla. Oldu mu gıybet? Oldu. Gıybet için illa bol kelamlı laflar, salatalar lazım değil. E, gözüyle eliyle şey başıyla kaşıyla hepsi gıybete giriyor. Kısaca diyorlar ki gıybetin tarifi zabıtını verelim. Zabıt yani tarif. Kullu muafem te bi gayreke müslim. Ne hoca bir tarif. İlk bunu buguna kadar gördüm. Bir Müslümandaki bir noksanlığı başkasına anlaştırdığın söz veya hareket bir Müslümanın noksanlığı Annesi noksan. Şimdi burada boyu kısa. Boyu kısa kötü bir vasıf değil. Çünkü Allah vergisi. Boyları Allah yaratmış. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otururken Ayşe annemizle beraber hanımlarından biri onu da görmeceğim unuttum. İyi ki de unuttum. Boş ver. Şimdi o zaman yine gıybet olacaktı. Annelerimizden birinin boyu kısaymış. Efendim Demek ki boyu kısa diye kadını almamazlık etmeyin. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem almış. Yani eş yapmış. Bütün müminlerin annelerinden kısa olanlar var. Anlatabildim mi? E Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yanlış bir iş nasip olur mu? Noksan bir iş nasip olur mu? Olmaz. O zaman boy kısalığı kadında ne değil? Noksanlık değil. Burada da güzel bir kayda çıkarttık değil mi? Öyle kısa boylar evde mi kalsın kardeşim? Ha ama... Şimdi bunu konuşma meselesi. Bu da gıybete giriyor. Ayşe anamızın yanında oturuyorlardı. Öbür e, annemiz çıktı. Burada gördüğüm rivatte bir kadın diyor efendim. Ben sonra başka rivatlerde gördüm. İsmini de gördüm o annemizi. Çıkarken Ayşe anamız e, yani e, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem herhalde onu met etti biraz. E, kıskançlık da olur biliyorsunuz. E, buyurdu ki iyi, e, buyurduğun gibidir yani. İyidir de direnna işte bir kısalığı olmasa. Bir boyu kısalığı olmasa gibi ve hatta o kadar var ki kısadır gibi. Evet. Etedrunel <gülüyor> gıbetu. kıymet nedir bilir misiniz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen müdahale. Emri bil maruf, nehyanil münker. <gülüyor> Geçmek yok. Konuyu kapatmak yok. Ya şimdi mevzu açmayalım diye bir şey yok. Mevzu açalım. Gıybet nedir bilir misiniz? Ha Kardeşini istemediği bir vasfıyla idadekar tehâke bimâ yekrav. Evet. E benim kardeşim de varsa bu dediğim şey, varsa fakat ıhteptev zaten gıybet ettin. Yoksa fakat behettev zaten iftira ettin. O zaman iftira başka güna girer. Evet. Ee, Ayşe anamız kısadır deyince ne buyurdu? Kadıhteptiha Ey ayşe sen onu gıybet ettin. Dedi ki haşım makultu illa ma e Ne dedim yani ya Resulullah ne varsa onu dedim. Olanı dedim. Buyurdu ki zekerti ekba ma Onda olan bu kadar vasıf vardı. Sen gittin onda olanların en fenasını dedin. Yani onu üzecek bir şey dedin. Yüzü güzeldi, niye onu demiyorsun. Sesi güzeldi niyon demiyorsun, saçı güzel niyon demiyorsun. Mesela misal veriyorum bu misal olarak. Sen ne diyorsun? Kısalığını söylüyorsun. E kısalığını duysa memnun mu olacaktı? O zaman gıybet ettiğine ey Ayşe. Ne olacak? Hemen istiğfar et. Kendin içinde hafiste, onun günahları hafiste. Anladınız? Onun da çaresi var da, çaresi şöyle. Gıybet ettiğin adamın kulağına gittiyse mutlaka gidip helallık almaktan başka çaren yok. Hakkına girdin, parasını almış gibi oldun. Malını çalmış gibi oldu. Aynı kulak, aynı. Eyvah! Yok eğer duymadıysa, birçokları duyulmuyor Allah'tan. Bu nemmamlar olmasa, ya, laf gezdirenin belasını görüyor musun şimdi? Benim dediğimi gidip ona taşımasa, ben kendim için istiğfar etsem, onun günahları için hafist etsem, işi kapatacağım, dosyayı kapatacağım. O ne yaptı? Dosyayı benim ona gidip elallık istememe muhtaç bıraktı. Beni ne zor duruma düşürüyor Müslümanı. Laf taşıyan, gıybet edenden beter. Kaç kişiye taşıyarak, aktararak? Ya çok tehlike bir şey ya. Evet. Ebu Sehid-i radıyallahu teala hatta edilen hadis-i şerifte Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurun. leylet şu Miraç gecesi görülenleri, gösterilenleri bir kitapta toplamak istiyorum. Ne kadar hadis var bu Miraç gecesi şeyinde ya. Miraca götürüldüğüm gece semay dünyada bir kavme uğradım. Yukta'u lehmin cunubim. Şümme yulkamuneu şu yanlarından, sağlarından, sollarından eti böyle bonfile gibi kesiyorlar <gülüyor> adamı tam böyle. Canlı adam, canlı. Diri diri adama diyor gel bakalım şöyle. Kenarından kesiyorlar adamın tam böyle yanından. Sonra ona aç bakalım ağzını diyorlar, açtırıyorlar. Yulkamuneu onu ona yutturuyorlar. Kendi etini. Ha dikkat et hadis-i şerif. Kuluma gündüm <gülüyor> tekulune min luhubi ihvanikum. Kardeşlerinizin etlerinden dünyada yemeye alıştığınız etleri yemeye devam edin bakalım. Ya Kutya Cibril dedim ey Cibril men haula kimdir bunlar? ümmeti <gülüyor> ümmetikellemmazun. Hemmaz çok ayıplayan, noksanını söyleyen. Lemmaz gıybet eden. Veilul likulli humezetil lumeze. Her ayıplayan, gıybet eden e, laf taşıyana cehennemde veyil vadisi var. 70 sene bu inecek dibini bulamayacak diyor. 70 sene inecek dibini bulamayacak. Kafirlere mahsustur. Müslümanlardan da laf taşıyanlarla gıybet yapanlar oraya nasip olacak. Öyle bir şey ki arkadaş, bilmiyorum da yani tövbe estağfurullah, dizi seyrediyorsun, günah giriyorsun diyorum ama dizi seyretmeyip de gıybet edeceğine yani günahlar arasında ehvenlik aranır mı şimdi? Hani benim bir lafım var ya bu diyalogcuların dizilerini seyreteceğinizde dan söz söyledim meseleci var. Çünkü neden? Dan söz seyretsen günah girersin, bunları seyretsen şirke girersin diye bir lafım var benim eski bir lafım. Ha. Şimdi buna bakıyorsun da adam filmle sinemayla oyalanırken gıybet edemiyorsa biraz daha mı karda acaba? Zarardan karda yani. Zarardan karda. Anlatabiliyor muyum yani? Daha mı az zararı var acaba? Çünkü kul hakkına giriyor. Kul hakkı. Bu ne acayip bir şey ya. Etini kesecekler. Adama yedirtecekler. Onun için bizler oruçluyu iftar ettiren, sevabını iptal ettiren, hiç olmazsa oruçluyken. Yahu kardeşim diyor ki adamın dediği gibi niye namaz kılmıyorsun? Bitmiyor ki dedi ya. Orucun hiç olmazsa dedi. Ramazanın bitmesi var. Hiç bitmiyor bu namaz dedi. Şimdi orucun bitmesi var. 30 günün de bitmesi var. İftarı da var, Hayır, 4 dakika kalmış, 5 dakika kalmış. Oruçluyken gıybet etmeyin. Yani hiç oruçlu değilken gıybet edin manası çıkar mı bundan? Çıkmaz ama bari, bari oruçluyken gıybet etmeyin. Zaten ağzınız kuruyor, zaten hararet var, hava sıcak. Az konuşun be kardeşim ya, az konuşun ya, az konuş. Diline yazık. Konuşma ki bu laflarda mutlaka ya yalan çıkacak, ya gıybet çıkacak. Ya laf taşınacak yani zaten beş şey iftar ettiririn üç'ü dilden yalan dilden kıybet dilden laf taşımak dilden yalan yemin diyecek dördüncü maddede o da dil bak bak bak bak bak ya bir tane şehvetle bakmak kal gözün bir tane belası var dört tane dilin afeti var ya dilin afetleri kadar cehennemin dibinde insanları yüzleri üstü süründürecek olan ancak dillerinin biçtikleridir buyurdu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve helüküp bu narsefi ala ujuhib illa hasa iduelsin etim. Sahabe o zaman bilmiyordu. Ya Rasulullah, konuştuğumuzdan da mı ceza çekeceğiz dediler. O kadar bilmiyorlardı. Hani onlar zannediyor, vurursan kırarsın. Ya konuştuğumuzdan da mı? Ya ey dedi o sahabeye de anan seni yitirsin ağlasın yani öyle bir sekilet gömüke gibi bir tabirleri vardır bazı hadislerde örf yani örf lafları buyurdu ki cehennemde insanları yüzleri üstüne süründürecek ateşte bir de yüzüstü tökezletecek olan bak dilin günahıdır demiyor hiç dillerinin biçtikleri günahlardan başkası mıdır? hani dil dese başkaları da var demek olur Diyor ki, ya sen ne zannediyorsun diyor ya. Dilinin söylediğinden başkası mı sanki onu cehennemde gözletecek diyor. Yani sade dil desek yeri var buyurmak istiyor. Az konuşalım. Arkadaş zaten yemiyorsun, içmiyorsun. Şu diline de oruç tuttur. He? Avam orucu, hava orucu, Eghastul Havas orucu. Avam yemez içmez ile cinsel münasebete girmez. Havas yemez içmez cinsel münasebetten dur Artı... Gözünü harama baktırmaz, diline haram konuşturmaz, kulağına şarkı türkü dinletmez. Onlara da yarın biraz söyleyeceğim. Kaldı yine. Çünkü bu şarkı türküler vesaire yaniler de oruçta sakatlık veriyor. O konuyu da söyleriz. Çünkü önce orucu bir delikleri tıkatma uğraşıyoruz. Bu derslerimizde sizi haramlardan sakındırma uğraşıyoruz. Ama haramların en büyüğü de nedir unutmayalım dedim? Zinadan da büyük. He? İçkiden de büyük. Oruç tutmamaktan da büyük. En büyük haram bir vakit namazı kazaya bırakmaktır. Bunu hocalar bu şekil anlatmıyorlar. Bak şu anda oruç yemek bile bir vakit namazı kazaya koymaktan daha büyük günah değil. Namazdan büyük günah yok. Ona göre aman namazsız durmayalım, sakın hiçbir vakti kazaya bırakmayalım. Diğer haramlardan da tevbe edelim, sakınma gayret edelim. Rahman, Rabbim cümlemize rahmet eyleyecek. Oruçlarımızı faziletli kabul eyleyecek. Şu şeyi bulalım. Faziletli amellerden bir tane okuyalım. Birkaç dakikamız var. Şimdi bu gece nif teravihini söyleyelim. Allah Teala kolay etsin, kabul etsin, yardım etsin, zikrine, şükrine karşı. Beşinci gece Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor. Allah Teala Ramazan ayında teravih namazlarına devam etmeyi nasip ettiği kuluna müjdeler olsun. Bekin, bekin. Ne büyüktür o adam? Ne fazileti var o adamı diyor. Korkma canlı yani çıksan bir şey yok yani. <gülüyor> Muvacaat. Nasıl olsa sakalım var cüppe. Ne korkesin. <gülüyor> evet. Şimdi beşinci gecenin teravihini özellikle dersek, Yüce Allah men sallâ fil Mescid-i Haram, Mescid-i Medine ve Mescid-i Laksan. Aman ya Rabbi. Şimdi ömre, ömreye gidebilmek isterdik. Ben çok giderim. Hep Ramazanlarda birkaç gün en az. Gidemeydik bu sene. Sizle ders yapalım diye. Ha şimdi diyor ki Mescidi Haram'da kılan yetmedi. Mescidi Medine'de Ravza-i Mutara'da kılan 100.000 bin orada alıyor. Ba 10 bin Medine'de alıyor. En azından bin. Bukhari'yi de sabit. Bin. Bin. Bin. Mescidi Aksa. Mescidi Aksa'da bazı rıvahatlar 50 bindir. Bazı rıvahatlar 500'dür kılanların tümünün bir kişi değil bir kişi değil Kâbede kıldı bir yüz binli bir namaz yüz bin namaz bir de kaç kişi kıldı onu yüz bin en az elli bin yüz bin kılıyor kâbede. ne oluyor bu sefer Kabe'de Medine'de Mescid-i Aksa'da kılmış olanların tümünün sevabını bu gece beşinci gecede teravih kılana verecekler verirler mi verirler Allah zengindir Allah zayi etmesin cümlemizin kabul eylesin amin